C. Devletçi toplum, köle toplumun oluşumu Hiyerarşik toplum, doğal toplumda sınıf temeline dayalı devletçi toplum arasında ara halkayı oluşturmaktadır. Otoritenin şahsi niteliği, askeri mahiyetin kişiyle sınırlı olması dönemin tipik özelliğidir. Otoritenin kurumlaşması, niteliksel bir dönüşümü ifade eder. Devlet, esas olarak kurumsallaşarak süreklilik kazanan otoritedir. Tarihte belki de en tehlikeli araç devlet kurumu iken hala en az anlaşılan olgu özelliğini de korumaktadır. Bunda içerdiği kültür ve ifa ettiği çıkarların çeşitliliği esaslı rol oynamaktadır. Hakkında söylenen ve yazılan her şey devleti daha da sırlaştırmakta ve anlam güçsüzlüğüne katkı yapmaktadır. Devleti sadece bir zor aracı olarak görmek ne kadar yanılgıysa, ...kutsal bir otorite olarak kavramsallaştırmakta o denli olup biteni gizlemeye hizmet etmektedir. Devlet tahlilleri sosyal bilimin halen altından çıkamadığı en temel konusunu teşkil etmektedir. Kapsamlı devlet çözümlemesine ulaşmadan hiçbir sosyal olgu ve soruna çözümleyici yaklaşmak mümkün değildir. Bu çözümlemede bir kanım olarak göstereceğim ki Lenin gibi bir devrimcinin bile... ...en temel yanlışlığı... ...devlet çözümlemesinde yapmaktadır. Devlet olgusunu yeterlice tanımlayabilmek için... ...bu çözümlemede ortaya konulanlar... ...gayet sınırlıdır. Biraz daha zenginleştirmek gerekir. Sümer örneğini... ...orijinal olması ve yazılı belgelerinin... ...bize kadar erişmesi nedeniyle... ...hep göz önünde tutmak durumundayız. Devlet kurumunu ve fikrini tanımlarken... ...bir kurulup bir yıkılan... ...yerine yenisi kurulan anlayışları terk etmek gerekir. Yine çok farklı biçimlerine ve yer aldığı topluluklar arasındaki mesafeye bakıp çok sayıda devletten bahsetme anlayışı da ciddi sakıncalar taşır. Devleti toplum içinde toplum veya birinci toplum içinde ikinci toplum, diğer bir deyişle alt toplumun üst toplumu olarak genel bir kavramlaştırmaya tabi tutmak yararlı olabilir. İkinci yararlı bir yaklaşım, devleti kavram ve kurum olarak, alt toplumun üzerinde parçalanma ve sürekliliği olan bir olgu olarak değerlendirmek tarzında olabilir. Tamamlayıcı diğer bir yaklaşım, herhangi bir otorite değil, temelde askeri, siyasi bir otorite olarak algılanması daha gerçekçidir. Çeşitli din, felsefe ve bilim adamlarının devlet tarifleri, bakış ve çıkar tarzlarıyla bağlantılı olduğundan, objektiflikten hayli uzaktır. Ayrıca hep bir yanına önem verirler. Çıkarlarına zarar verdiğinde de lanetleme gibi ağır bir sübjektivizme düşüp olgusal gerçekliği bir yana bırakabilirler. Devrimcilerin yaklaşımı ise yıkarken çok kötü, kurarken çok iyi gibi bir ahlaki, yararlanmacı anlayışa oldukça açıktır. Devlet olgusu, ...öyle bir toplumsal araçtır ki... ...bizzat sorumlusu, kurucusu... filozofu olmayan... ...dayanılmaz iktidar cazibesine sürüklenip... ...sahip olmaya çalışanı... ...kendinden geçirerek... ...ya ilahlaşmaya ya da imhaya götüren... ...özellikleri hep gösterir. Devlet tanımlanırken... ...çoklukla yapılan... ...krallık, cumhuriyet, demokrasi, monarşi... ...oligarşi, diktatörlük... ...despotluk, köleci, feodal... ...kapitalist, ulusal... ...üniter, federal... Ve buna benzer adlandırmalar, özünün kavranmasını daha da güçleştirmektedir. Sümer rahibinin devlet benzeri kurumlaşmaya giderken yaptıkları, devleti anlamak açısından bizlere belki de en gerçekçi bilgileri vermektedir. Önce Ziggurat adlı tapınağını kurmakta, onu göğe doğru yükseltmekte, üst katı tanrıya, alt katı kullarına adamaktadır. Ara bölmeleri orta sınıf temsilcilerini açmaktadır. Tapınağın etrafındaki evler, araziler bir eki durumundadır. Üretim teknolojilerini tapınağın bir bölümünde depolar. Verimli üretimin hesaplarını özenle yapar. Açık ki bu kuruluş yeni bir toplumdur. Hem de daha önceki hiyerarşik ve doğal toplum unsurlarının bir özeti gibidir. Hem bu toplumların hem de yeni toplumun kuruluşunda yararlı olabilecek parçalarını alır, yararlı olmayan, engel teşkil eden parçalarını ise dışlar. Yani tam kutsal bir toplum mühendisi gibi çalışır. Aracı kurduktan sonra başlangıçta herkes memnundur. Bayram hali söz konusudur. Büyük çarp kurulmuştur. Dicle Fırat sularıyla adeta döndürülerek tarihte ilk defa en bol ürünü yaratmaktadır. İnsanlık için bundan daha büyük bayram olur mu? En büyük tanrısallık bu düzenleme değil de nedir? Şüphesiz bu kuruluşun esas gıdasını Zagros-Toros eteklerindeki şahane kuruluş, neolitik doğal toplum vermektedir. Üretim araçları, bitki, hayvan türleri binlerce yıl oralarda ana kadın toplumu tarafından kültür haline getirilmiştir. Rahibin mahareti bunlardan üst bir toplum yaratacak biçimde yeniden düzenleyip verimli aşağı Diclefrat havzasında sulama tekniğiyle yeni üretim tarzını başarmasında yatmaktadır. Tarihin müthiş icadı özünde böyledir. Daha sonraki süreçler, binaya yeni katlar ilave etmek veya yeni temeller üzerinde tekrarlamaktır. Bu üst toplumun mekanı kent olmaktadır. Medeni, sivil, uygar toplumda denilen bu mekan, insanlığın zihniyetinde olduğu kadar maddi üretim yapısında da büyük devrimci değişiklikler getirmektedir. Daha doğrusu, doğal topluma göre, büyük bir karşı devrimin temelini teşkil etmektedir. Kent devlet zihniyeti henüz çözümlenmiş olmaktan uzaktır. Akıl düzeni, yazıyı, birçok zanaatı, sanatı geliştirmiştir. Ancak ne pahasına? Kent devrimimi, karşı devrimi yargısı üzerinde... kapsamlı düşünmeyi gerektirecek kadar önemini halen korumaktadır. Unutmamak gerekir ki, başta büyük tek tanrılı dinler olmak üzere... birçok tarihi çıkış... ...bu yapılanmaya karşı geliştirilmiştir. İnsan soyunu içine soktuğu cendere... ...cennetten çok cehenneme benzemektedir. Daha doğrusu... ...çok azına cennet... ...ezici çoğunluğa cehennem yaşamı getirdiği... ...günümüze kadarki örnekleri... ...açıklayıcı niteliktedir. Kent devlet toplumu... ...her bakımdan hakimiyet, mülkiyet... ...baskı davet eden bir içeriğe sahiptir. Doğal toplum insanını... ...bu düzene alıştırmak kolay olmamıştır. Bir yandan tüm kent insanlarının zihnine korkutucu tanrılarla hükmetmek, diğer yandan kadını baştan çıkarıcı bir araç haline sunmak, ilk fahişelik bu sistemin olmazsa olmazlarıdır. Kulluğu benimsetmek, günlük denetim kadar ancak bu köklü kurumlarla mümkün olmaktadır. İki kurumda köklü afyonlama özelliklerini taşırlar. Kent devlet toplumunun bu ilk orijinali etrafında oluşan zihniyet yapısıyla, Üretim yapısı daha sonraki süreçte ve tüm alanlarda sürekli yetkinleştirilmiştir. Sümer'de doğup kaybolmamıştır. Zincirleme halkalar halinde günümüze kadar erişen yapıdır, zihniyetidir. Mısır, Hitit ve Yunan sitelerindeki örnekler bu orijinalin biraz daha değişik versiyonlarıdır. Bu üçlü yapının ilk halkı olarak Sümer orijini esas aldıkları tarihsel belgelerle gittikçe kanıtlanmaktadır. Bu üçlü halkadan sonraki ilaveler ise Çin, Hint ve Roma halkaları olarak evrenselliğe ulaşacaktır. Amacımız tarih yazma olmadığı için bu süreçleri işlemeyeceğiz. Kanıtlamak istediğimiz devletin tekliği ve sürekliliğidir. Varlık anlamında teklik, zaman bakımından süreklilik devlette çok etkindir. Tekrarlamalara ayrı ayrı devlet kuruluşu demek fazla çözümleyici değildir. Aynı özü tekrar tekrar çözmek, anlamı geliştirmez, sadece tekrarlar. Sümer örneği yakından incelendiğinde, devlet toplumunda daha başlangıçtan itibaren... ...iki işlevin iç içe geçtiği görülmektedir. Birincisi, baskı, otorite aracı olarak devlet. ikincisi tüm siteyi besleyen kamusal üretim düzeni olarak devlet. Bu çifte niteliği, devletin temel çelişkisi olarak insanları hep meşgul edecektir. Ne da olunur, ne olunmaz. Baskı, tahakküm aracı olarak tahammülü en güç kurumdur. Fakat kamusal güvenlik ve üretim aracı olarak vazgeçilmez bir araçtır. Burada temel sorun daha başlangıcından beri kamusal toplumun ortak yararı, güvenlik ve üretimin baskı ve otoriteyi gerektirip gerektirmediğidir. Devlet olmadan toplumun ortak güvenlik ve üretimi mümkün değil mi? Mümkünse o zaman zor aygıtı olarak devlete gerek yoktur. Sorunun can alıcı noktası burasıdır. Devlet adeta iyi bir yiyeceğin içine bir miktar uyuşturucu koyarak büyük çıkar aracına dönüştürülmüş bir kurum haline getirilmiştir. Devlet, rahip düzeninin inceliği bu ayrımı dört bas ederek sömürücü parazit bir kesimin ortaya çıkmasına yol açmasındadır. Bakunin gibi devleti mutlak bir kötülük olarak gören bir anarşist teorisyen bile buna ...zorunlu, gerekli kötülük diyebilmiştir. marksizmde de gerekli bir aşama olarak değerlendirmiştir. Oysa daha sonraki çözümlemede detaylı göstereceğim gibi... ...baskı zor aracı olarak devlet ne zorunlu bir ilerleme aracı ne de zorunlu bir kötülüktür. Baştan beri bela, gereksiz, hiç zorunlu olmayan, giderek tam bir soyguncu çeteye dönüşen bir araçtır. Bu yönüyle devletin doğduğu ilk günden itibaren kesilip atılması, teşhir ve tecrit edilmesi gereken toplumsal bir uğur olarak değerlendirilmesi en doğru tanımdır. Toplumun ortak güvenlik ve üretim aracı olarak değerlendirilmesi, klasik anlamda devlet denilmeyecek bir toplumsal araç olarak tanımlanması daha doğru bir yaklaşımdır. İlerideki bölümde daha kapsamlı tanımlayıp açımlayacağımız gibi, bu tarz toplumsal oluşuma demokrasi demek daha uygun ve gerçekçi olacaktır. Demokrasinin prototipini doğal toplumdaki yararlı hiyerarşide görmek mümkündür. Birikime ve mülkiyete dayanmayan topluluğun ortak güvenliğini, yönetimini sağlayan gerek ana kadın gerek yaşlı tecrübeli erkek son derece gerekli ve yararlı temel ögelerdir. Topluluğun bu ögelere gönüllü saygınlığı yüksektir. Fakat bu durum istismar edilip gönüllü bağımlılık, otoriteye, yararlılık çıkara dönüşünce toplum üzerinde her zaman gereksiz zor aygıtı ortaya çıkmaktadır. Zor aygıtının kendini ortak güvenlik ve kolektif üretim yöntemleriyle gizlemesi tüm sömürücü ve baskıcı sistemlerin özünü teşkil etmektedir. İcat edilen en uğursuz oluşum budur. Bu öylesine bir icattır ki daha sonra geliştirilecek tüm kölelik biçimleri korkutucu mitolojik ve dinsel formları, sistemli imhaları ve talanları yakıp yok etmeleri beraberinde getirecektir. Marksizm bu sürecin doğuşunu izah ederken, eski geri toplumun bağlarından, ileri bir toplumun doğuşu biçiminde zora ebelik rolü vermektedir. Hepimizin paylaştığı bu yaklaşım, tüm devlet, devrim, demokrasi anlayışımızı ve örgüt eylem uygulamalarımızı kökünden sakatlamaktadır. Bir öz eleştiri cümlesi olarak bu yaklaşımı aşmak sanırım şimdiye kadar bu kapsamda hiçbir özgürlük ve eşitlik akımına nasip olmamıştır. Halklar, ezilenler adına kurgulanan her ekol, tarikat, kurulan devletler, siyasal hareketler bu sakat anlayış nedeniyle tam tersi sonuçlara yol açmaktan kurtulamamışlardır. Tahakküm aracı olarak devlet geleneği gerçekten Leviathan benzetmesinden de anlaşılacağı gibi... ...kana, sömürüye doymayan bir canavardır. Her hücresi kanla beslenen bir varlıktır. Birçok örnekte göreceğiz ki, bu canavar, kendine sahip gibi görünen kişilerde dahil, ...en değerli varlıklarını, gözünü kırpmadan imha etmekte, kurban vermekte, ...toplumun tüm ahlaki geleneklerini silindir gibi ezip geçmekte, tereddüt uyandırmamaktadır. Bir Osmanlı sultanı, devletin selameti adına... 17 kardeşini bir gecede boğarken bu araca sahip olanın bağlı olduğu kuralın gereğini yaptığını iyi bilmektedir. Tüm Roma tarihi, İran tarihi keyfi zor aracı olarak devlet tarihleri sayısız vahşet örneklerini kamuflaj ideolojileri sayesinde sergilemeyi görebileceklerdir. Devlet olgusunun şekillendirdiği zihniyet ve sosyal kurumlaşmaları derinden incelemek büyük önem taşımaktadır. Zihniyetin, doğaya yabancılaşması, akla hayale sığmayan sınıflaşmalar, özel birçok örgütler, askeri kurumlaşma, hep bu zor aygıtının icatlarıdır. Çalışmayı tamamen hor gören, ganimet ve talanı yücelten bir kültürden tutalım, sürekli istediklerini yapmayı emreden bir tanrı anlayışından, sahte cennet ve cehennem ütopyalarına kadar uzanan, bir parazitler dünyası. En yüce sultan, kayser, şah... Raca imparatorlar olarak tanrı katına yüceltilmişlerdir. Bin yıllardır olup olup akıttıkları kan hep bu özü olmayan yücelikler adını olmuştur. Tahakkümcü zor aygıtına devrimci içerik sığdırmak, aslana devrimci rol vermekten farksızdır. Devlet tanımını bir yanıyla bu yönlü geliştirirken toplumsal biçimlenişler üzerindeki etkilerini inkar etmek anarşizme götürür. Devlet her iki yönüyle bir olgudur ve son sözü söylemede hep belirleyici olmuştur. Bu yönlerini ortaya koymadan çok eksik bir tanımlamaya yol açarız. Yapmaya çalışmamız gereken devlet iktidarının gereksiz yanlarıyla gerekli yanlarını ayrıştırmak olmalıdır. Ne gerekli zorun kötülük ne kutsal yüce varlık olarak bu olguya yaklaşamayız. İnsan andığındaki en büyük yanlışlıklar bu yönlü tek yanlı yaklaşımlarla ...yakından bağlantılıdır. Devletin temel özelliği aynı kalmıştır derken... ...biçim değişikliğine uğramadığını söylemek istemediğimiz açıktır. Bilakis öz aynılığı biçim değişikliğini zorunlu kılmaktadır ki... ...her olguda bu diyalektik ilke geçerlidir. Devleti en uzun süreli ve derinleştiği köleci toplumda gözlemek... ...bilgilerimizi daha da zenginleştirecektir. En saf haliyle köleci devletleri... İlk Sümer ve Mısır toplumunda görmekteyiz. Sümer ve Mısır köleci devlet formu toplumsal gelişmenin zihniyet, sosyal ve ekonomik kurumlaşma tarzlarına köklü değişiklikleri yerleştirmiştir. Doğal toplumun zihniyet dünyası canlı bir doğa anlayışına dayanır. Her doğa olgusunun bir ruhu varsayılır. Ruhlar canlılığı sağlayan özellik olarak düşünülür. Totemik din anlayışlarında kendilerinden farklı, hükmeden dışarıdan bir tanrı anlayışı henüz gelişmemiştir. Doğanın ruhlarıyla yani kuvvetleriyle anlaşmaya büyük önem gösterilir. Ters düşmek ölümle eşittir. Doğaya temel bakış açısı bu olunca olağanüstü uyum gereği ortaya çıkar. Ekolojinin en temel ilkesine göre yaşamla karşı karşıyayız. Toplumsal yaşamın doğa güçlerine ters düşmesi en çok sakınlan konudur. ...din ve ahlaklarını geliştirirken... ...gözetilecek temel ilke... ...çevreyle, doğa güçleriyle... ...bu uyum ilkesidir. Yaşamın bu ilkesi... ...o kadar derindiğine zihinlere yerleşmiştir ki... ...bir din ve ahlak geleneği olarak... ...baş köşeye oturtulur. Aslında bu, doğal yaşamın... ...genel bir akış ilkesinin... ...insan toplumuna yerleşimidir. Çevresini esas almayan... ...hiçbir oluş yoktur. Kısa süreli sapmalarda... ...akışla birlikte... Yeni iç ve dış koşullar altında süreçle bütünleşir. Aksi halde tümüyle sistem dışı kalarak varoluşlarını yitirirler. Ekoloji ilkesinin insan toplumundaki önemi doğanın bu temel öznerliğinden ileri gelir. Köleci devletçi toplumun oluşumu bu hayati ilkeden ciddi bir sapmaya yol açar. Çevre, ekolojik sorunun oluşumunun bu yönlü oluşan toplumla uygarlık başlangıcıyla sıkı bir bağ vardır sınıflı toplum uygarlığı doğayla çelişen toplumdur. Bu olgusal sorunun temel nedeni yeni toplumun köklü bir karşı devrimle oluşan köleci zihniyet dünyası paradigmasıyla ilgilidir. Doğal toplumda tüm topluluk üyeleri yaşam bütünlüğünde organik olarak yer alırlar. Herkes toplumun dürüst içten bir parçasıdır. İnanç ve duyuşları ortaktır. Yalan ve aldatmaca kavramları hiç gelişmemiştir. Doğayla Adeta aynı çocukça dili konuşur gibidirler. Doğaya hükmetmek, kötü kullanmak, yeni geliştirdikleri toplum yasaları olarak ahlak ve dinlerine karşı en büyük günah ve kötülüktür. Yeni köleci devlet toplumunda ters yüz olan bu temel dini ve ahlaki anlayıştır. Toplumsal meşruiyetin sağlanması zor kadar yalana da ihtiyaç göstermektedir. Yalnız zorla köleci sistemin yürütülmesi olanaksızdır. Toplumu köklü inançlara bağlamadan sistemi sürdüremezsiniz. İşte Sümer ve Mısır rahiplerinin tüm tarihi kaplayan ve halen etkisini sürdüren en temel ideolojik buluşları bu tarihsel evrede devreye girmektir. Yarattıkları yeni kavramlarla, kurguladıkları mitolojik düşünme tarzı, sistem için en temel meşruiyet, kabul etme dayanağı olur. Bu mitolojilerin, Mitoloji Yunanca söylence, efsane anlamındadır. En temel özelliği, doğal olayların üstüne çıkardıkları yeni tanrılar dünyasıdır. En, enlil, ra, ilk tanrılar olarak yeni yükselen efendiler, raplar dünyasını mükemmel biçimde yüceltip gizlerler. Oluşan köleci sınıf hükümranlığı, tanrılaşmayla iç içedir. Yeni efendiler, nasıl çalışmadan, sadece hükümranlıkla, misli, Görülmemiş bir taht, saraylı yaşam sahibi iseler, kurgusal simgeleri olarak tanrıları da öylesine tüm doğa güçleri üzerine oturturlar. Toplumsal hakimiyet, doğasal hakimiyette yansıtılmıştır. Doğal ruhçuluk dini üzerine, emreden tanrılar dini egemen kılınmıştır. Doğal süreçleri ruhlarla izah etmek yerine, tanrılarla izah etme süreci en köklü zihniyet değişimi oluyor. Buna devrim değil karşı devrim dememin anlaşılır nedenleri var. Çünkü tarihte en tehlikeli olumsuz bir süreci başlatma özelliğine sahiptir. Konuyu biraz derinliğine açmakta hayati yarar var. Canlı doğa anlayışı günümüz bilim çevrelerinde de en çok tartışılan bir konudur. Kuantum fiziğini tanımlarken kısaca değinmiştik. Gerçekten doğal toplumdaki gibi olmasa da her doğal olgunun bir özelliği, İçinde hareket ettiği yasası, anlam düzeyi olduğu kabul gören en devrimci görüşlerden biridir. Maddileşmiş özdeyi yöneten öznellik sahip olduğu enerjidir. Enerji, madde olmayan gerçekliktir. Bir anlamda maddenin ruhudur. Her geçen gün değişik enerji türleriyle doğaya açılım görülmemiş boyutlara tırmanmaktadır. Gelecek, kuantum fiziğinin, nanoteknolojinin olacaktır. Denilirken bu gelişme kastedilmektedir. Sonuçta değişik de olsa ilk toplum tarzı doğal akışla uyum içinde doğru bir anlayışla, ekolojiyle yaşamı esas almaktadır. Günümüzde çevre sorununu en büyük tehlike olarak insanlığın karşısına çıkaran bu temel ilkeden kopuş gerçeğidir. Kopuşun da temelinde sınıflı toplum uygarlığının zihniyet ve üretim tarzı yatmaktadır. Konuyla bağlantılı ikinci önemli husus, duygusal zekayla, Analitik zeka arasındaki kopuşun büyük ve tehlikeli bir sıçramayı gerçekleştirmesidir. Duygusal zeka tüm canlılara mahsus olan zekadır. Bir anlamda doğal süreçlere özgü olan öznellik zihin durumudur. Duygusal zeka evrim zincirinin insan türüne doğru gelişiminde analitik zekaya doğru bir eğilim belirir. Analitik zekada daha hızlı seçim dolayısıyla değişim yapma yeteneği yüksektir. ...fakat sapmacı yönü de benzer bir oranı teşkil etmektedir. Duygusal seka basit olmasına rağmen içgüdülere has bir kesinliğe sahiptir. Şartlı reflekslerin şartsız reflekslere dönüşümü anlamına gelir. Güdüler öğrenmenin en basit biçimleri olmasına karşın çok istikrarlı yapılardır. Yüz binlerce yıl yaşanan deneyimlerin ürünüdürler. Bu nedenle kolay kolay yanılmazlar. ...diğer bir özellikleri... ...yaşamla çok sıkı ilişki içinde olmalarıdır. Yaşamı tehdit eden... ...veya ilgilendiren... ...iç ve dış koşullara anında tepki verirler. Fakat bu yönleri... ...hızla analitik zeka rolünü... ...oynamalarına ket vurmaktadır. Yine de yaşam için geçerli olan... ...esas olarak duygusal zekadır. Yorumlamaz, yaşatır. Yorumlama ne kadar çok gelişmişse... ...sapma oranı da o denli artar. Analitik zeka ise... Daha çok yorumlayarak duygusal zekaya, yeni yönler, davranış biçimleri biçmeye çalışır. Daha çok gelişkin insan türüne aittir. Zaten insan türünün toplumsal tarzda yaşaması da analitik zekanın gelişim seviyesiyle bağlantılıdır. Hızlı toplumsal gelişmeyi sağlayan analitik zekadır. Fakat duygu boyutunan yoksun olduğu için serbest kaldığında çok tehlikeli olur. Özellikle iktidar ve savaş kültürüne alışıldıktan sonra... Analitik zeka korkunçlaşır. Bu zeka en çarpıcı ifadesini yakın çağların imha savaşlarında göstermiştir. Adeta bir makine düzeninde çalıştığı için acı, korku, sevgi gibi duygulardan yok sunduğu, empati ve sempatiyi tanımaması bu imhacı özelliğini çok tehlikeli kılmaktadır. Buna karşın duygusal zeka ile uyum içinde çalıştığında en sağlıklı çözümleme yeteneği yüksek birey ve toplulukların oluşumunda belirleyici rol oynamaktadır. Köleci devlet toplumunda gelişen bu iki zeka arasındaki büyük kopuştur. Belki de üst boyutta ilk defa doğal topluma egemen olan duygusal zekadan koparak sadece baskı ve sömürü sanatında yoğunlaşan bir sınıf zekası aklıyla karşı karşıya gelmekteyiz. Bu çok tehlikeli sonuçlar doğuracak bir gelişmedir. Neolitik toplumda sağlanan artı ürüne dayanarak gelişen köleci üretimin daha bol artı ürünü bu sınıfsal oluşumun maddi temelidir. Sadece üretimi yöneterek büyük oranda ürünlere el koymaktadır. O zaman geriye bu tarz üretimi savunmak için yeni zihniyet durumunu yaratmaya sıra geliyor. Yeni hükmeden tanrılı mitolojiler bu zihniyet arayışının sonucudur köklü bir analitik zeka süreci söz konusudur. Kulları yönetecek, kuralları bulmak, ölümsüz tanrı buyrukları gibi göstermek, bu zeka tarzının üzerinde en çok çalıştığı konudur. Sümer ve Mısır rahiplerinin büyüklüğü, bu konunun insanlık tarihindeki büyük öneminden ileri gelmektedir. Doğal toplumdan ve yaşamdan kopan zekaları muazzam bir mitolojik kurgusal sistem yaratmıştır. Kulları bunlara inandırmak için, daha da büyüleyici okul sistemleri, tapınaklar, heykeller yaratmışlardır. Doğal toplumun tehlikeli olmayan ruhçu dinleri yerine, hükmeden Tanrı ağırlıklı dinleri geçirerek boyun eğmelerini sürekli geliştirmişlerdir. Korku duygusunu saptırarak, bu yeni Tanrılardan neden korkmaları gerektiğini, dediklerine tam uyarlarsa mükafatlarını nasıl göreceklerini özenle anlatmışlardır ilk defa cennet ve cehennem içerikli ütopyalar icat etmişlerdir. Aslında yeni efendiler sınıfına tam uyum için ideolojik sistem geliştirilmektedir. Düşünce tarzının mitolojik olması dönemin ruhuna uygundur. Canlıcılık, animizm dini aslında özgürlükçü ve eşitlikçidir. Mitolojik ağırlıklı yeni din ise bir sınıf dini, eşitsizlik ve körelik dinidir. Mutlak boyun eğmeyi, Tanrıları, efendileri esas almayı emretmektedir. İnsanlık tarihinde gerçekleşen bu zihniyet karşı devrimi gerçekten analitik zekanın en büyük çıkışlarından biridir. Sınıfsal aklın gelişmesidir. Artık tarih, edebiyat, sanat, hukuk ve politika bu sınıf zihniyetiyle yeniden üretilecektir. Sümer ve Mısır mitolojisinde bu sürecin en güçlü ve orijinal halini görmekteyiz. Egemen Sömüryen sınıf ideolojisi artık bir üst toplum, devletçi toplum olma yoluna girmiştir. Bu yönle atılacak her adım, tüm toplum adına atılacak, ona mal edilecektir. Doğal toplumdan kalma ana tanrıça ideolojisi, giderek sömürülerek, içeriğinden boşaltılıp, asimile edilerek, erkek tanrılar düzeninin hizmetine koşturulacaktır. Tıpkı kadının erkeğin hizmetine, genel ve özel fahişeliğe başlangıç, koşturulması gibi. Doğal, tüm toplumun eşit özgür üyeleri, yeni kul sınıfına dönüşecektir. Bir Sümer efsanesi, insanların tanrıların dışkısından yaratıldığını söyler. Kadının, erkeğin kaburga kemiğinden yaratıldığı, yine ilkin Sümer efsanesinde geçer. Sümer mitolojisi gerçekten olağanüstü bir başarı olup, kendisinden sonra gelen tüm mitolojileri etkileyerek tek tanrılı dinlerin edebiyatın ve hukukun da ilk kaynağını teşkil etmiştir. Destanda gılgâmeş özelliği benzer bir etkiyi tüm dünya destanlarında yansıtmıştır. Sümer zihniyet yapısının kapsamlı çözümü konumuz olmadığından öz itibariyle tarihin dolayısıyla uygarlığın sadece baskıyla değil analitik zeka ile başlatılmasının en temel kaynağı olduğu tartışmasızdır. Daha sonraki metafizik düşüncenin kökeni bu zekada aramalıyız. Üste bir avuç efendi cennet gibi bir saray yaşamında sadece günlerini yaşamıyorlar. İnsanlığı sürekli oyalayacak efsaneler ütopyalar dünyasının da temellerini atmaktadırlar. Gerçekleşen büyük toplum yalanının tüm insanlık zihniyetinde kök salarak güçlü kurumlara kavuşturulmasıdır. Her tür mitoloji destan tapınak ve okullarıyla. Tarihin en köklü zihniyet dönüşümü olarak Sümer toplumunda gerçekleşen karşı devrim Başta Orta Doğu toplumu olmak üzere insanlığın paradigmasını Doğaya, evrene temel bakış Kökünden değiştirmiştir Doğal toplum, canlı doğa Evren anlayışı renkli ve üretkendir Doğayı bir öcü zalim olarak görmez Bir ana gibi görür Sümer dilinde özgürlük sözcüğü olan Amargi aynı zamanda anaya dönüş anlamına gelmektedir. Bu sözcük bile gerçekleşen karşı devrimci zihniyetin niteliğini çok iyi açığa vurmaktadır. Yeni mitolojik bakış açısında ise doğa, evren, hükmeden cezalandıran tanrılarla doludur. Doğanın dışına yükseltilen ve gittikçe kendini gizleyen aslında baskıcı ve sömürücü despotlar, tanrılar adeta doğayı kurutmuş gibidir. Ölü bir doğa madde anlayışı geliştirmektedir. Tanrıların dışkısından yaratılan kullar gibi tüm canlı varlıklarda giderek aşağılatılmaktadır. Bu paradigma giderek derinleşerek bugünkü Orta Doğu toplumunun zihnini adeta felç ederek bir türlü kendine gelememesinin de en temel nedeni olarak görülmelidir. Avrupa toplumu ancak Hristiyanlığı reforma tabi tutarak Kopernik devrimiyle bu paradigmayı yıkmıştır. Bruno gibi bir Rönesans dehası canlı doğa anlayışının güçlü savunuculuğundan ötürü canlı canlı yakılmıştır. Çin, Japonya gibi ülkelerin toplumunda bu paradigma yansımadığı için olumlu gelişmelere daha hızlı adapte olmaktadırlar. Bunda canlı evren anlayışları temel rol oynamaktadır. Grek-Roma uygarlığının gelişmesinde felsefi düşünce tarzının Sümer-Mısır kökenli mitolojileri aşmaları... Onun yerine metafizik diyalektik kurgulamaları esas almaları benzer bir rol oynamıştır. Devlet kavram ve çerçeve olarak rahip tapınaklarının dön yatağında oluşurken esas kurumlaştırıcı ve iktidar gücü haline getiren hiyerarşik toplumun yaşlılar meclisiyle askeri şefin maiyetidir. Devlet iktidarı bu üçlü arasında yoğun ve uzun süreli ilişki ve çelişkilerle belirlenir. Başlangıçta rahip kral egemenken giderek yerini önce yaşlılar meclisine ilkel demokrasi bırakacak, daha sonra gücün nihai belirleyici olduğu askeri şefin hakimiyeti gelişecektir. Kılgâmeş destanında bu süreç şiirsel, mitolojik bir dille yansıtılmaktadır. Meşin kendisi askeri şefi kahramanı temsil etmektedir. Eskinin güçlü rahip ve rahibeleri iyice silik kalmışlardır. Enkidu, barbarlardan derlenen etnisite dışı asker devşirmenin bilinen ilk örneği olarak karşımıza çıkmaktadır. Akrabalık dışı bir örgütlenme gelişmektedir. Gücün büyüleyici etkisi hem ilk defa boyun eğdirmeciliğe hem artı ürünün sahibi olarak kendini tanrı krallar olarak yansıtmalarına yol açıyor. İnsan egosunun kendini en büyük ilan etme çağı başlatılıyor. Artık doğa ve toplum, Tanrı kralın bir eseri olarak yansıtılır. Tüm mitolojiler bu anlatıma öncelik vermektedir. Her şeyin sahibi Tanrı anlayışı, kökenini bu Sümer ve Mısır mitolojilerinden almaktadır. Kutsal kitaplara bu kaynaklardan yansıtılacaktır. Böylece devlet iktidarı sonsuz kılınacaktır. Halen bir slogan olarak kullanılan ebed müddet devlet anlayışı da buradan gelmektedir eğer devlet gelişmeseydi özellikle mitolojiyle donanmasaydı basit bir eşkıya kurumu örgütü olmaktan öteye gitmezdi devlet iktidarının dönem için çok karlı olması onu olağanüstü bir tanrısal kurum olarak yansıtmaya ve tüm zihinlere egemen kılmaya götürmüştür bu anlamda en ince bir gasp örgütlenmesi olarak anlaşılabilir ideolojinin gücü bu noktada karşımıza çıkıyor büyük gasp örgütünün Tanrısal bir emrin kutsal bir kurumu olarak tanınmasını sağlıyor. Bir yerde devlet iktidarı ne kadar yüceltilerek allanıp kullanıyorsa orada büyük bir soygunun çıkarın gizlendiğini anlamak durumundayız. Tanrı krallar kendini yansıtırken bu gerçeğin farkında olarak kurumlaşırlar. Görkemli saraylar, en güçlülerden oluşan askeri maliyetler, iyi bir istihbarat, etkileyici bir harem, nam salan bir hanedan, Hangi tanrı kökeninden geldiğine dair secere, soy kütüğü, dalkavuk vezirler ve tapan kullar bu kurumlaşmanın vazgeçilmez üyeleridir. Piramit mezarlar daha kalıcı bir dünya sarayıdır aslında. Elbise, alsa, mühür üzerinde eksik olmayan aksesuarlardır. Artık tüm toplum üyelerine, kullarına düşen bu yüce tanrısal kuruluşa sürekli tapınmak şükretmektir kutsal kitaplardaki tanrı sıfatlarına ilişkin çok sayıda kavramlar ilk Sümer, Mısır tanrı krallarının sıfatlarının hem tekrarı hem kısmen değiştirilmiş versiyonlarıdır. Ölümleri daha doğrusu öte dünyaya gitmeleri halinde tüm mahiyeti canlı olarak kendileriyle birlikte gömülür. Çünkü mahiyet kral bedeninden ayrı düşünülemez. Asıl bedenle birlikte gömülmeleri öte dünyada hizmetleri için gereklidir. Dünyada kalan zürriyetleri de ...kendisinin varlığını sürdürmeye devam ederler. Ölümsüzlük kavramı biraz da böyle doğmuştur. Analitik zekanın... ...gerçeklerden kopmasıyla... ...toplumu nasıl dönüştürdüğü... ...bu örnekte çok çarpıcı yansımaktadır. Yalnız bir piramidin yapımı... ...yüz binlerce kölenin... ...ölüm çalışmasını gerektirmektedir. Kurulan devlet iktidarı... ...insan türünün başında patlayan... ...en kalıcı ve yıkıcı deprem olmaktadır. Artık insanlık lügatında... ...zulüm, mahşer... ...kurtarıcı kavramları oluşmaya başlamıştır. Özgürlük savaşçıları olarak peygamberlik kişiliği bu koşullar altında şekillenmektedir. Peygamberler bu büyük felaketin kurtarıcıları olarak ortaya çıkacaklardır. Kaynak yine Sümer toplumudur. Doğal toplumla birlikte büyük kaybeden bir kesimde kadınlar olmaktadır. Sümer mitolojileri kaybeden kadının ağıtları gibidir. İnanla kültü hem daha önceki dönemlerin kadın eksenli toplumundan izler taşımakta hem de erkek egemen topluma karşı büyük bir mücadelenin verildiğini yansıtmaktadır. İlk site tanrılarının önemli bir kısmı kadın kökenliyken giderek tümü yerlerine erkek kimlikli tanrılara bırakır. Kadın düşüşünün hazırlandığı kurumların başında yine tapınaklar gelmektedir. Başlangıçta Ana Tanrıça İnanla adına yaygın kadın rahibelerin yönetimindeki tapınaklar adım adım ele geçirilerek sonunda genel eve dönüştürülür. Doğal toplumun ana kadın etrafındaki evcil düzeni farklı bir kurumdur. Kadının sahibi olmadığı gibi ana kadının kendisi çocuklarının ve dilediği erkeğin yöneticisidir. Klasik anlamda karılık kocalık kurumu gelişmemiştir. Devlet kurumu temelinde Erkek egemen toplumun şekillenmesiyle erkek yönetimindeki atayerkil aile yaygınlaşır. Aile kurumu nitelik değiştirerek günümüze kadar sürecek ilk şekillenmesini kazanır. Kadının sahibi erkek olduğu gibi çocuklar da onundur. Kadın giderek güçten düşürülüp kendisi mal haline getirilmektedir. İçine girilen aile özünde bir kafestir. Erkek yönetimindeki aile kadar... Derinliğine ve süreklilik kazanmış başka tür bir köleliğin bulunmadığı önde gelen sosyologların ortak bir tespitidir. Toplumun kölelik düzeyini çözümleyebilmek kesinlikle kadının kölelik düzeyinin çok yönlü çözüme kavuşturulmasıyla mümkündür. Kadında gerçekleşen yalnız zihni ve fiili bağımlılık değildir. Tüm duyguları, fiziki hareketleri, ses düzeni, giyim kuşamı kölelik tarzıyla bağlantılı kılınmıştır. Buruna, kulağına, el ve ayak bileklerine halkalar takılmıştır. Bunlar kölelik zincirinin simgeleridir. Orta çağlarda bekaret kemeri de takılır. Tek taraflı bir namus ahlak anlayışı gerçekleştirilir. Kadın ideolojik olarak hiçleştirilir. Elindeki tüm değerler alınıp kendisi mal durumuna getirilir. Başlık parasına, değerine bağlanır. Kaynağını köklü bir biçimde Sümer toplumundan alan kadın köleliği el atılmamış bir konudur. Hiyerarşik toplumda başlayan bağlanma rahip tapınağından geçirilip erkeğin kulübesi içine tıkılarak en ağır statüye sokularak tamamlanır. O dönemden beri geliştirilen hep bu statü olmuştur. Bütün duygu ve davranışlarıyla düşünce gücü asgariye indirilerek erkeğine nasıl hizmet edeceği, Edebiyatın, eğitimin, ahlakın temel konusudur. Erkek köle daha çok artı ürün sağlayarak, kaba gücü kullanarak statü kazanmıştır. Ekonomik içerikli bir kölelik ağır basar. Kadın ise tüm beden, ruh ve düşüncesiyle köleleştirilir. Erkek köleyi serbest bırakırsanız özgür bir insan olabilir. Ama bir kadını serbest bırakırsanız daha beter bir köleliğe konu olur. Bu gerçeklik bile derinliğine işlenmiş köleliği yansıtmaktadır. Dikkatli bir gözlemci kadına baktığında her şey ile nasıl amansızca erkeğin her istediğine göre şekillendirildiğini fark etmekte güçlük çekmez. Ses düzeninden yürüyüşüne, bakışından oturuşuna kadar ben bitirildim der gibidir. Kadın kölelik çözümlemelerinin geliştirilmeyişinin en önemli nedeni, Erkeğin bu konudaki obur iştahı diktatörce tatmin ruhudur. Toplumdaki Tanrı Kral'ın evdeki prototipi kadının efendisi olarak erkektir. O bir koca değil sadece, Tanrı kocadır. Bu nitelik özünde hiçbir şey kaybetmeden günümüze kadar etkisini sürdürmüştür. Köleci devlet toplumu ekonomik alanda büyük bir fabrika görünümündedir. Modern fabrikalardan... Teknik ve sahiplik bakımından farklıdır Köleler sürü halinde çalıştırılır Toprakta, taş ocaklarında, inşaatlarda Korkunç bir köle emeğinin kullanıldığı Halen bu arkaik dönemden kalma yapıtlardan anlaşılmaktadır Köle yönetimi hayvan yönetiminden daha şiddetlidir Köle çalışan bir hayvandır Mülk konusudur Sadece bir üretim aracıdır Köleler hukuki kapsamın dışındadırlar Sanki duyguları olmayan bir eşyadırlar. Analitik zekanın erkekte vardığı biçim köle gerçeğinde çok daha çarpıcıdır. Köleci devlet toplumunda, mülkiyet kurumu da sağlam bir başlangıç yapar. Sistemin özü, üst toplumun, alt toplumu her şeyiyle mülkleştirmesine dayanır. Tanrı krallar ve yardımcıları her şeyin sahibidirler. Sahiplik, hakimiyetin doğal sonucudur. İnsan egosu gelişme imkanı mu? sınır tanımaz özellikler taşır. Sistemin kuruluş döneminde sınırlayıcı etkenlerin olmayışı Tanrı Krallık kültüne yol açmaktadır. Doğal toplumun tanık olmadığı mülkiyet düzeni devlet mülkiyetinden başlayarak aileye dek her kuruma sızar. Herkes de mülk duygusu yaratır. Mülkiyet devletin temeli sayılır, kutsallaştırılır. Artık bundan sonra yapılması gereken tüm dünyanın mülkleştirilmesidir devlet sınırları hanedan arazileri vatan sınırları olarak mülkiyet sınırları çeşitli biçimler altında günümüze doğru neredeyse bir tanrı vergisi olarak insanların benliğine kazınır aslında bir rant kaynağı olarak mülkiyet gerçekten hırsızlıktır toplumun kolektif dayanışmasını en çok bozan kurumdur ama üst toplumun beslenmesi için en temel kurum olarak vazgeçilmezdir Doğal toplum, ekolojik toplumun kendiliğinden bir hali olarak tanımlamaya çalışılmıştı. Ekolojik toplumun, devlet toplumunun derinlik ve genişlik olarak gelişmesiyle adım adım geriletilmesi günümüze kadar en temel toplumsal çelişkilerden biridir. Toplumun iç çelişkisi ne kadar gelişmişse, dış ortamda çelişkisi de o denli artmaktadır. İnsana tahakküm, doğaya tahakkümü getirmektedir. İnsana acımayan bir sistemin, doğaya her kötülüğü yapmaktan çekinmeyeceği açıktır. Zaten hakimiyet, fetih en gözde olgular olarak egemen sınıf ahlakında yer bulmaktadır. Doğaya hükmetmek, insana hükmetmek kadar bir hak, soylu bir davranış olarak görülmektedir. Doğal toplumun doğa canlıcılığı, kutsaması yok sayılmıştır. Bir düşman gibi fetih konusudur. Devletçi toplumun zihniyet ve davranışlarına bu kavramlar egemen olunca, artık günümüzde dev boyutlara ulaşan çevre felaketlerine ardına kadar yol açılmış demektir. Devletçi toplumun kuruluş aşamasındaki tanımlanmasına ilişkin bu değerlendirmeler yeterli sayılmalıdır. Dikkat çeken konuşudur ki, neden köleci değil köleci devlet toplumu kavramını kullandığımız sorulabilir. Devleti bir üst toplum olarak alınca, bu kavramı kullanmanın daha somut ve amaca hizmet edeceği kanısındayım. Devlet olmadan kölecilik düşünülemez. Temel koşul devlet erkidir. Devlet soyut bir kurum değildir. Baskı ve sömürü araçlarının hakimiyetini ele geçirenlerin ortak örgütlenmesidir. Herkes için gerekli genel güvenlik ve diğer kamusal hizmetler gerçek örgütlenmeyi örten ve daha çok toplum nazarında meşruiyete yol açan yardımcı hizmetler olarak görülmelidir. Devletçi toplum denmesinin diğer önemli bir gerekçesi, feodal ve kapitalist toplum formlarının da aynı devlete dayanarak varlık kazanıp gelişmelerini sürdürmeleridir. Baskı ve sömürü gruplarının ortak ve vazgeçilmez kurumları devlet olarak örgütlenmedir. Baskı ve sömürü için hiçbir kurum devlet kadar etkili ve verimli olmamıştır. Köleci devlet toplumunun orijinal formları daha çok Sümer ve Mısır örneği iken, ikinci halkı olarak tekrarlanan Hitit, Çin, Hint örnekleri tekrarlama niteliğindedir. Özde aynı kurumlar, biçim değişiklikleriyle kendini yeniden oluşturmaktadırlar. Daha özgün İran, Grek, Roma örneği zihniyet alanında önemli bir dönüşümü sağlamıştır. Felsefi düşünce biçimiyle özgürlük ahlakı yolunda, Önemli gelişmeler sağlanmıştır. Kölelik kurumlarında sınırlı yumuşamalar yaşanmıştır. Sistem klasik biçimlerini milattan önce 1000, milattan önce 300'lerde almıştır. Olgunluk dönemini milattan önce 2000-1000 arasında yaşamıştır. Milattan önce 3000-2000 arkaik ilkel kuruluş dönemidir. Sınıflı uygarlığın temel toplum sistemi olarak kölecilik döneminde insanlık şüphesiz gelişmesine devam etmiştir. Her şeyi belirleyen köleci sistem değildir. Şehir devrimini köleciliğin eseri olarak göremeyiz. Kölecilik ve devlet olmadan da şehir gelişebilir. Devletleşmemiş şehir varlığına bolca rastlanmaktadır. Şehirleşmeye dayalı olarak gelişen yazı, matematik, çeşitli bilim ve zanaatları, mimarlık ve sanat dallarını, köleci sistemin gereği saymak vahim bir hatadır Marksizm de dahil olmak üzere çok sayıda görüş ekolünün köleciliği bu anlamda ilerleme kaldıraçları olarak değerlendirmeleri köklü bir yanlışlığı teşkil etmektedir daha doğrusu bilim ve sanatın iktidardan kopmadığını kanıtlamaktadır devlet iktidarının en çok kontrolüne aldığı değerlerin başında bilim ve sanat gelmektedir hem daha özgür gelişmelerini engellemek hem de çıkarları doğrultusunda kullanmak için buna şiddetle ihtiyaçları vardır. Tarih, bilim ve sanatın gelişiminin köleci sistemin sonucu olması şurada kalsın ciddi bir engellemeyi oluşturduğunu göstermektedir. Köleci devletin olmadığı milattan önce 6000-4000 yıllarında yapılan keşif ve buluşlar ancak milattan sonra 1600-1900'lerle kıyaslanabilir. Aradaki 5000 bin yılda gerçekleşenler çok sınırlıdır. Bilindiği gibi 1600 1900'lerde bilimler ağırlıklı olarak bireylerin eseridir. Devletin yaptığı her zaman olduğu gibi tek eline geçirmek biçimindedir. Analitik düşünce şehir oluşumuyla oldukça bağlantılıysa da bu düşünme biçimini sınıf çıkarları temelinde çarpıtan yine köleci devlet toplumudur. Yoksa analitik düşünceyi geliştiren kölecilik değildir. Köleci sistemin yaptığı bu düşünce tarzıyla kocaman bir yalan dünyası imal ederek insan zihnine bir kabus gibi çökmesidir. İnsanlığın ortak bir kültürü olan bilim ve sanatların gelişimini köleciliğe ve diğer sınıflı toplum formlarına bağlamak olsa olsa iktidar bilme olgusuna bağlanabilir. Bilim ve sanat üstündeki devlet egemenliği ile izah edilebilir. Özgürlük ve eşitlik ideolojisi ve hareketleri adına bu tür değerlendirmelerin yapılması bilinçli değilse iktidar bloğuna farkında olmadan bağlılığın bir sonucudur. Marksizm-Leninizm de olsa bu yargı değişmez. Marksizm-Leninizmin kendini hakim iktidar bilme bloğundan tam kurtaramadığını, bunun da real sosyalizmin çöküşünün temel nedeni olduğunu ilerideki kısımlarda kapsamlı ortaya koymaya çalışacağım. Devletin köleci toplum formunun, Genelde M.Ö. 250-500'lerde krize girdiğini ve üst form olarak feodal toplumun hakimiyetiyle sonuçlandığını görmekteyiz. Bunda dıştan doğal toplum özelliklerine sahip barbar saldırılarıyla içte yozlaşma ve Hristiyanlığın mücadelesinin etkisi belirleyici olmuştur. Fakat çözülen devlet değil onun köleci formudur. Devlet kendini daha da güçlendirerek feodal devlet formuna kavuşturacaktır.